Bismillahirrahmanirrahim Bugün iki kısa suremiz var Sureler kısa, manaları uzun Birisi İnşrah Suresi, Elem Neşrah Suresi Birisi de tin ve Tînü ve Zeytûnü Suresi Elem Neşrah Suresi Duha Suresinden sonra Geçen hafta tefsirini yaptığımız Duha suresiyle çok sıkı irtibatı olan bir suredir. Her iki sure de Duha suresi de İnşirah suresi de Hazreti Peygamber Aleyhisselam ile direkt ilgili iki suredir. Duha suresinde sebebi nüzulünü de hatırlarsanız müşriklerin peygamberimize yönelik bir takım hakaretimiz sözlerinden dolayı, üzüntüsünden dolayı Resulullah'ı teselli etmek üzere gelmiş, Resulullah'a geçirdiği zorluklardan sonra Allah'ın onu nasıl kolaylıklara ulaştırdığını anlatan bir sure. Bu İnşirah suresinde de, işte o Duha suresinde ifade edilen zorluklardan Resulullah'ın nasıl, Rahata erdirildiğini Allah'ın ona nasıl bir gönül huzuru ve rahatı verdiğini anlatan bir sure Önceki sure Resulullah'ın geçirdiği sıkıntıları Bu sure de o sıkıntıların peşi sıra Hazreti Peygamber aleyhisselamın rahatlamasını Allah'ın lütfu ve nimeti sayesinde feraha ermesini anlatan bir sure bu iki sure birbirle çok irtibatlı olduğu için bazı alimler bu iki sureyi tek sure kabul etmişler, zannetmişler. Hatta namazda da zamm-ı sure olarak okurken ikisini peş peşe tek zamm-ı sure olarak okumuşlar. Ama yani bizim mütevatir olarak gelen kıraatlerimizde ve elimizde bulunan Kur'an musaflarında bu iki sure iki ayrı suredir. Peygamberimizin bunları iki ayrı sure olarak okuduğu rivayeti mütevatir bir rivayettir. İstaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Böyle başlıyor sure. Cenab-ı Allah Resulullah aleyhisselama hitaben buyuruyor ki, Ey sevgili peygamberim, biz senin için, senin yararına olmak üzere, senin yaptıklarının karşılığı olmak üzere, ibadetlerinin, şükrünün karşılığı bir lütuf olmak üzere, göğsünü açıp genişletmedik mi? İçini rahatlatmadık mı? Kalbine bir refah, ferah vermedik mi? Yani verdik demek. Senin için biz bunları yaptık. Hani bir önceki surede dalaletteydin yani Resulullah'a bunu direkt nispet etmiyoruz yani henüz yolunu tam bulamamıştın biz senin kaybolmuştun sana yolunu gösterdik doğru yola ilettik yetimdin seni zenginleştirdik fakirdin sana ailen çoktu geçimin zordu sana bu manada kolaylıklar verdik dolayısıyla Zorluktan sonra sana bir inşirah verdik, bir rahatlık verdik. Vermedik mi? Verdik. Burada senin göğsünü yarmadık mı? Göğsüne bir inşirah, bir genişlik, bir rahatlık vermedik mi? İfadesiyle ilgili birkaç tefsir var. Meşhur tefsirlerden birisi şudur. Bu ayet-i kerimede sadr şah, ıı, şerhi sadr. Göğsün yarılması ifadesinin Resulullah'tan nakledilen şu hadisteki olayla ilgili olduğu ifade ediliyor. Hz. Peygamber aleyhisselam buhari Müslim gibi en meşhur hadis kitaplarımızda, en sahih hadis kitaplarımızda yer bulmuş olan meşhur Miraç hadisinde şöyle bir anlatımda bulunuyor. Ben Kabe'nin yanında uyku ile uyanıklık halinde idim. O esnada melek bana gelindi. Yani melekler bana geldiler. Benim göğsümü yardılar. Bunu derken de böyle boğazından karnına kadar yarılan kısma işaret ederek bu şekilde göğsümü yardılar. Kalbimi çıkarttılar. Altın bir tasta Zemzem suyu ile kalbimi yıkadılar. Kalbimin içine ilim ve hikmet doldurdular. Tekrar kalbimi yerine koyup göğsümü kapattılar. Böylece göğsümü açtılar. Göğsümdeki sıkıntıları, zorlukları giderdiler. İlim ve hikmet dolup, doldurup kapattılar. Şimdi burada bu yani maddi bir açma mıdır, manevi bir açma mıdır? Genellikle alimlerimiz, bunun manevi bir olay olduğunu söylerler. Yani bizzat bir cerrahi operasyon gibi değil, bir manevi olarak kalbin alınıp manevi olarak temizlenmesi manasına alınmıştır. Ha manevi olarak temizlenmekten ziyade de ve bundan maksat da yani Resulullah'ın kalbi, manevi kalbi açısından söylüyorum kirli Yanlış inanışlarla, yanlış niyet ve düşüncelerle dolu bir kalp değil. Ama önündeki peygamberlik görevini ağır bir görev olduğu için hakkıyla yapmak üzere bir bakıma, kalbine manevi bir takviye verildi. Öyle yani ilim ve hikmet dolduruldu derken bunu böyle anlamak lazım. İlahi bir takviye ile Cenab-ı Allah peygamber aleyhisselama bir manevi güç kuvvet verdi. İşte sonra Burak geldi. Burak'la biz işte önce Mescidi Aksa'ya sonra göklere, miraca çıktık. Orada da miraç geldi. Bu olayın başlangıcında böyle bir yarmadan, göğsün yarılmasından bahseder. Bunun dışında hadis kitaplarımızda Buhari ve hadisteki bu sahad, hadis kadar kuvvetli olmasa da peygamberimizin süt annesi Halime'nin yanındayken, küçük bir çocukken de böyle meleklerin gelip kalbini yardığı, diğer çocukların böyle yanından kaçtığı bu olayı görünce, sonra işte Peygamberimizi gelip bulduklarına dair, böyle değişik zamanlarda kalbinin yarıldığına dair rivayetler var. Ama burada en meşhur rivayet budur. Bu ayet kermede kerimede, Elem neşrah sadrak, senin göğsünü yarıp, sana rahatlık, bir ferah, bir gönüş, gönül genişliği, kalp rahatlığı vermedik mi derken, bu olaya işaret edildiğini birçok müfessirlerimiz söylemişlerdir. Yani bunun bir manası budur demişlerdir. Bir ikinci bir manası, burada kalbini, göğsünü yardık, kalbini temizledik, içine bir inşirah verdik ayet-i kerimesi. Yani sana biz marifetullah Allah bilgisi vererek vahiy indirerek sana sana bir rahatlık genişlik verdik manasını kastetmişlerdir ki bu ikisi birbirine yakın olan şeylerdir. Evet. Yani dolayısıyla Peygamber Aleyhisselamın bu kalbinin yarılması olayı, peygamberlik görevi ile çok yakından ilişkili olan bir şeydir. O yüzden hemen peşi sıra gelen ayet-i kerimede, senin kalbini yarıp sana bir inşirah, kalbine bir genişlik, göğsüne bir genişlik, içine bir rahatlık vermedik mi? Ve vadana anke zikre vizrek. Ve senin sırtındaki yükü indirmedik mi? Yani sırtındaki ağır yükü indirmedik mi? Ağır yükü hafifletmedik mi? Çünkü Resulullah'ın sırtında ağır bir yük vardı. Vizir kelimesi günah, büyük günah manasına da gelen bir kelimedir. Yük manasına gelen de bir kelimedir. Her halükarda günah insanın sırtında bir manevi yüktür. Ama burada muhatap Hazreti Peygamber aleyhisselam olduğu için peygamberimiz için büyük günah nispesi yapamayız. Yani senin sırtındaki büyük günahları indirip sana bu yükü hafifletmedik mi? O zaman buradaki vizri günah manasına değil sırttaki yük manasını anlamak lazım. O zaman da bunun birkaç türlü yorumu olabilir. Peygamberimizin sırtındaki yük ne idi ki Cenab-ı Allah onu indirdi. Birincisi şöyle bir yorum var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bildiğiniz gibi hiçbir zaman putlara tapmadı. Hep Allah'ın varlığına inandı. Yani henüz peygamber değilken bile 40 yaşına gelinceye kadar bile hep o inandığı Allah'a yöneldi. Kendince ona dua etti, yalvardı tefekküre daldı, Hira mağarasına çıkıp o daldığı tefekkürlerde hep Cenab-ı Allah'ı düşündü. Yani ama bu esnada bu düşüncenin içinde şöyle bir ağırlık vardı. Yani Peygamberimiz hissediyordu, Allah'ın varlığını aklıyla bulmuştu ama ya ben bu Allah'a karşı, Allah'ıma karşı nasıl bir kulluk ortaya koymalıyım, ne yapmalıyım? Bu sorunun cevabını bulmak noktasında bir sıkıntısı vardı. Yani o onu özü, üzüyordu Peygamberimizi. İkincisi Peygamberimizi üzen bir başka nokta içinde bulunduğu toplumun cahili tutumu. Yani içinde bulunduğu Mekke toplumu, bizim işte İslam öncesinde cahiliyet toplumu dediğimiz o toplum inancı itibarıyla, ahlakı itibarıyla birbirlerine davranışları itibarıyla yani fecaat bir toplumdu. Onun için biz cahiliye diyoruz. E sonuçta böylesi bir toplum içerisinde yaşamak vicdanlı, merhametli olan insanı üzer. E bu da Resulullah'ı üzüyor. Yani bu toplumun haline olacak. Bu toplum niye bu halde diye bir üzüntüsü vardı. Bu üzüntü de bir bakıma Resulullah'ın sırtında bir yüktü. Dolayısıyla Cenab-ı Allah ona peygamberlik görevi verip de onun yolunu aydınlattığında bir, kendisi Allah'a nasıl kulluk edeceğini öğrenmiş oldu. Bu sırtındaki yük inmiş oldu. Bu cahili toplumun nasıl düzeltileceğinin yolunu da Cenab-ı Allah ona göstermiş oldu. Dolayısıyla bu Resulullah'ı rahatlatmış oldu. O yüzden bu ayet-i kerimede Ve anke vizrek. Ey sevgili peygamberim senin sırtındaki o yükü biz indirdik. Yani daha önce sana ağır gelen o yükün çaresini sana gösterdik. Onun nasıl olacağını gösterdik. Sana marifetullah, Allah bilgisi vermek, vahiy göndermek suretiyle yolunu aydınlattık. Yolu aydınlanan insan, önünü gören insan rahat olur. Önünü göremeyen insan rahat olmaz, huzursuz olur. Dolayısıyla huzursuzluk gelen vahiy ile ortadan kalkmış oldu. Bir başka yoruma göre, Peygamber aleyhisselamın sırtındaki yük nübüvvet yükü idi. Yani Cenab-ı Allah Resulullah'a peygamberlik görevini verdiği zaman, bu Peygamber Aleyhisselam'ı korkuttu. Çünkü ağır bir görev. Hiç kimsenin iman etmediği, sadece tek bir kişinin kendisinin mümin olduğu ve cemiyetin alabildiğine cahil olduğu için adaleti yok, merhameti yok, insafı yok. Bu insanlara İslam'ı anlatmanın zorluğunu düşündüğünde bu da Peygamber Aleyhisselam'ı çok büyük endişeye sevk eden bir şeydi. Endişesinin sebebi şuydu. Acaba görevimi yapabilecek miyim? Cenabı Allah'a karşı vazifemi yerine getirebilecek miyim? Bu düşünce Resulullah'ı ağır bir düşünce olarak rahatsız ediyordu. Onun için bu yük sırtındaki yükle ilgili olarak bunun sıfatı olarak sonraki ayet gelmede ellezi en qadazahrak öyle bir yük ki Sırtında senin sırtını gıcırdatıyor, sırtını belini kıracak kadar ağır geliyor. Yani sırtını zorlayan, belini gıcırdatan yani insanın sırtına çok yük bindiğinde yani kemikleri birbirine girer gıcırdar, zorlanır. Hani arabaya çok yük bindiğinde tekerler gıcırdar. Yani çok yük bir zorlaştırma, zorlama alametleri ortaya kur işte seni de bu şekilde zorlayan o yükü sırtından indirdik nasıl indirdik biz sana böyle bir gönül ferahlığı vermek suretiyle bu vebalin nasıl ortadan kalkacağını öğretmek suretiyle hidayet yolunu göstermek suretiyle Allah bilgisini marifetullah bilgisini vermek suretiyle sen rahatladın Gönül huzur buldu, kalbin huzur buldu. Daha önce endişe ettiğin şeylerden endişe etmez oldun. Artık kesinlikle Cenab-ı Allah'ın sana yardım edeceğini biliyorsun, bir başarıya ulaşacağını biliyorsun. Dolayısıyla artık rahatladın. Ve refana aleke Bunlarla birlikte şanını da yücelttik seni. Adını, şanını, zikrini yüceldik. Cebrail aleyhisselam, Resulullah aleyhisselama geldi, dedi ki Rabbim ve Rabbin, benim Rabbim ve ben senin Rabbin olan Allah Teala sana şanını yükselttiğini söylüyor. Nasıl yükseltti Cenab-ı Allah benim şanıma? Allah Teala dedi ki benim adımla birlikte senin adında anılacak. La ilahe illallah denince Muhammedur Resulullah da denilecek. Eşhedü en la ilahe illallah deyince ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh da diyecek. Ayet-i kerimede etiullah deyince yanında ve etiur resul. Yani Allah'ın adının yanında hep Resulullah'ın adı da hep bulunacak. Onun için dikkat ederseniz camilerimizde hep sağ tarafta Allah'ın adını Sol tarafta peygamberimizin adını koyuyoruz. Yani bu haşa Hazreti Peygamber'i Cenab-ı Allah'ın seviyesinde koyuyoruz anlamında değil. Cenab-ı Allah nasıl Resulullah'ın şanını yükseltmiş, kendi adıyla beraber onun adını da hep andınmışsa, biz de onun bir benzerini camilerimizde mesela yapmış oluyoruz. Bu da Allah'ın, Resulullah'ın şanının yükseltilmesi manasında. Yani şanının yükseltilmesi böyle asırlar boyunca en şöhretli bir isim haline getirilmesi. Dost düşman herkes Resulullah adını anıyor. Müminler sevgi ile anıyor. Kafirler nefretle ansa da yine anıyorlar. Yani sonuçta Resulullah'tan çok adı anılan yok. فَاِنَّمَا الْاُسْرُ يُسْرًا Dolayısıyla... Gördüğün gibi kolaylı, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ey sevgili peygamberim. Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Önce kalbin daralıyor. Bu zorluk. Sonra Allah sana bir rahatlık veriyor. Bu kolaylık. Kalbini genişletiyor. Sonra yolunu arıyorsun. Bu zorluk sana yolunu gösteriyor. Bu bir kolaylık. Bir fakirlik var zorluk. Sonra sana rahat geçim veriyor bu kolaylık. Yani Resulullah'ın hayatına baktığımızda hep zorluklardan kolaylıklara doğru bir geçiş. İşte Cenab-ı Allah diyor ki gördüğün gibi Duha suresinde zorluklardan bahsettik. Burada da bunun karşılığı kolaylıklardan bahsettik. Gördüğün gibi inne al usri yusr. Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Hazreti Peygamber aleyhisselam bu ayet-i kerimeler gelince neşelendi, rahatladı ve dedi ki iki, iki, bir, iki kolaylığı bir zorluk yenemez. Bir zorluk iki kolaylığın üstesinden gelemez. Ayette iki kere usur kelimesi kullanılıyor iki kere yüz kelimesi kullanılıyor usur kelimesi eliflamlı yani belirlik takısıyla takılınca yani iki ayrı kolaylık manasına geliyor Yüz kelimesi nekre olunca tek bir zorluk anlamına geliyor dolayısıyla ayetin ifadesi içerisinde kolaylığın iki tane zorluğun bir tane olduğu anlatılıyor bu aynı zamanda Resulullah'a hitabendir ama bize de şöyle bir mesaj verir. Hayatın zorlukları yanında kolaylıkları daha çoktur. Eğer siz zorluklara sabrederseniz Allah mutlaka onun peşinden bir kolaylık bir kolaylık getirir. Yani hayatta yani zorluk ve kolaylık eşit değil. Kolaylık namına bir torpilimiz var. Bu Cenab-ı Allah'ın bir merhameti ve rahmetidir. Yani Allah rahmetinden dolayı bu hayat imtihanında bizi zorluklara karşı iki misli kolaylıkla takviye etmektedir. Resulullah'a da bu mesajı veriyor. Fe izâ Dolayısıyla bir işi bitirdiğin zaman, bir ibadeti bitirdiğin zaman, bir görevi bitirdiğin zaman fensap tekrar ayağa kalk. Yani tembellik etme. Ona yeni bir göreve başla. Yeni bir ibadete başka. Başka bir şeye başla. Ve ilâ kefer kefergab. Sadece Rabbine yönel. Sadece Rabbinden tevekkül et. Yani bir işi bitirince yeni bir işe başla. Bu da bizim için önemli bir prensip. Resulullah'a söylenen bir prensip. Hani biz bir işi bitirince dinlenmek istiyoruz ya aslında bir işi bitirince dinlenmek bir başka işe geçmekle olabilir. Yoksa tembellik etmek manasında değil. Onun için hani e, Ali Fuat Başkil'in Gençlerle başa diye küçük kitabı var ya, güzel bir kitabı orada da bu, buna benzer bir tavsiyede bulunur. Bu ayet-i kerimenin bir yansımasıdır aslında. Hani der ki bir kitabı okurken eğer bıkmışsanız Yorulmuşsanız bir başka kitabı okuyun. Bir dersten sıkılmışsanız, canınız sıkılmışsa, uykunuz geliyorsa bir başka derse geçin. Yani konuyu değiştirin, kitabı değiştirin. O zaman yeni bir aşkla başlayacaksınız. Çünkü zihin aynı şeyle meşgul olunca böyle bir yoruluyor ama değiştirince yine toparlanıyor. Bu ayet-i de buna işaret var yani. Bir işi bitirdiğin zaman, bir işi tamamladığın zaman... Bir ibadeti tamamladığın zaman bir başkasına geç, bir başka içe geç. Yani tembellik etme demiş oluyor. Bu şekilde bu ayet-i kerimeler Resulullah aleyhisselama hitaben bu şekilde gelmiş oluyor. Bu, bu sureden şöyle birkaç tane temel prensip çıkartmış alimlerimiz. Bunlardan birisi, Arapça olarak, اِذَا دَغَتِ emru ittesaat. Bir iş daraldığı, sıkıldığı, zorlaştığı zaman, iyice zorlaştığı zaman sonrası genişler. Hani deniyor ya, gecenin karanlığı zirveye vardığı zaman, artık ondan sonra aydınlık gelecek demektir. Bazen Allah muhafaza, başımıza bela ve musibetler geliyor, İyice bizi zorluyor, zorluyor, zorluyor, böyle son noktaya geliyorsunuz ya, o iyice daraldığı yerden sonra Allah mutlaka bir genişlik, bir rahatlık veriyor. Ne yapmak lazım? Biraz sabretmek lazım. El-garemu bil-ganemi, nimet külfete göre. Bu da bir başka kural. Yani nimetin yanında, külfetin yanında mutlaka bir nimet vardır yine sabretmek gerekir. Bir de hadis-i şerifte ifade edildiği gibi innel amalu niyet, ameller niyetlere göredir. Bu da bu surenin genel sonuçlarından biri olarak söylenmiştir. Bundan sonra Cenab-ı Allah Tin suresinde yeminlerle başlıyor sureye. Vet tini ve zeytuni ve turisini ve hazal emin. Dört şeye yemin ediyor. Önce iki tane zeytin ve e, incir ve zeytin, sonra bir dağ, sonra bir belde. Yani bazen buradaki incir ve zeytinle ilgili vettini ve zeytuni incire ve zeytine yemin olsun ki derken, bunun birkaç şekil tefsiri vardır. Bir, Burada bahsedilen gerçekten şu yediğimiz incir ve zeytindir. Cenab-ı Allah bunlara yemin etmiştir. Niçin? Incir ve zeytin diğer meyvelerin ve yiyeceklerin yanında olağanüstü mevkisi olan iki önemli yiyecektir. Bu iki yiyecek aynı zamanda hem meyvedir, hem gıdadır, hem de şifadır. Yani bir takım hastalıkların tedavisinde kullanılırlar. Aynı zamanda gıdadır. Yani normal yiyecek olarak tüketilebilirler. Aynı zamanda meyvedirler. Yani meyve tam bir gıda değildir. Meyve esas yiyecek üzerine artı olarak yenilen bir şeydir. Hani meyve normalde karın doyurmaz. Sır meyve, meyve yiyerek geçinemezsiniz değil mi? Dolayısıyla bunlarda hem meyvelik özelliği vardır, çerez özelliği vardır, hem gıda özelliği vardır, hem de şifa özelliği vardır. Tabii ticareti de ayrı alınıp satılan bir şeydirler. Yani günümüzde yani eskiye nazaran bundan 14 asır öncesine nazaran e, incirin ve zeytinin önemi çok daha iyi bilinen bir şeydir. İkisi de son derece kıymetli olduğu bilinen iki şeydir. İşte Cenab-ı Allah bunların olağanüstü özelliklere sahip oluşuna işaret etmek üzere bunlara yemin etmiştir. Bir tefsiri budur. Bir başka tefsiri, buradaki incir ve zeytin, bu meyveler değil, bu meyvelerin yetiştiği iki yerdir. Birisi zeytin, zeytundağıdır, birisi de e, incir dağıdır, yani bunların birisi, birisi Şam'daki bir dağdır, birisi Kudüs'teki bir dağdır. Bu iki dağda da bu meyveler çok yetiştiği için bunlara yemin edilmiştir. Bu dağlar da peygamberlerin vahiy aldığı dağlardır. Çünkü bunun peşine Sina Dağı'ndan bahsetti. Onun peşine de bu Emin Belde diyerek Mekke'ye yemin etti. Dolayısıyla burada Hazreti İsa'nın vahiy aldığı esas peygamberlik gelen dağ olan Dağı, Hazreti Musa'nın vahiy aldığı Tur Dağı, peygamberimizin ilk vahiy aldığı Mekke, bir de burada <gülüyor> İncir Dağı, Tin, Cebeli Tin, o da yani yine Şam bölgesinde diğer Beni İsrail peygamberlerinin vahiy aldığı bir dağ. Dolayısıyla e, dağ ama manevi olarak kıymeti olan, vahiyle ile irtibatı olan, temel peygamberlerle irtibatı olan dört şeye peygamberlerin peygamberlik aldığı dört mekana yemin etmiş oluyor. Yine bununla yakın manazda olmak üzere burada incir ve zeytin iki mescit yani birisi Şam'da bulunan bir mescit, birisi yine Kudüs'te bulunan bir mescit. Yani bir başka yoruma göre bu iki dağ, iki mekan dedik. Birisi Şam, birisi Kudüs manasında. Ama hangi manaya alırsanız alın, bu dört şey birbirini tamamlayan dört şeydir. Burada incir, eğer mekan olarak alırsak, yani bir dağın adıdır. Peygamberlerin özellikle Vahy aldığı bir dağ. Zeytin, Zeytin Dağı, Hazreti İsa ile irtibatlı dağdır. Torosina Sina Dağı Musa Aleyhisselam'la irtibatlı dağdır. Onun Cenab-ı Allah'tan vahiy aldığı dağdır. Ve hadal beledil emin bu emin beldeye de yemin olsun derken emin belde de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın belgesi olan Mekke'dir. Yani Cenab-ı Allah bu dört şeye yemin ederek 4 mekana, 4 dağa, 4 mescide Yemin etmiş oluyor. Bunların hepsinin de ortak özelliği aynıdır. Yani bu peygamberlere işaret olmasıdır. Burada Mekke'den bahsederken ve hadel beledil emin bu emin beldeye yemin olsun derken Mekke'nin bir sıfatı olmak üzere emin yani güvenilir. içine gireni koruyan anlamındadır. Çünkü Mekke özellikle harem bölgesi ki biz Mekke sadece o şehrin bulunduğu veya Kabe'de mescidi haramın bulunduğu bölge değil. Yani mikat mahallelerinde harem bölgesi dediğimiz bölgenin hepsine Mekke diyoruz. Onun hepsinin adıdır Mekke. Hepsi Kabe'nin aslında alanı içinde olur. Yani bir insan en dış bölgeden tavaf yapmış olsa Kabe içeride kalmak üzere yani üç kilometre ötesinden dolansa yine tavaf yapmış olur. Çünkü o bölge Kabe'nin bölgesidir yani. Buraya emin bölge deniliyor. Niçin? Çünkü burayı Cenab-ı Allah emin ilan etmiştir. Burada hayvanlar emindir, bitkiler emindir, insanlar emindir. Çünkü burada insanlara, hayvanlara, bitkilere eziyet edilmez. Cahiliye döneminde bile Hz. İbrahim aleyhisselam zamanından gelen, kalan bir gelenek olmak üzere insanlar kan düşmanına, can düşmanına bu bölgede rastlasa dokunmuyor. Bu bölgeden çıkıncaya kadar dokunmuyor yani. O bölgede herkes birbirine saygı gösteriyor. Onun için bu bölge içine girenleri ne yapmış oluyor? Muhafaza etmiş oluyor. Bu yeminden sonra şöyle bir cevap getiriyor. Yeminlerin cevabı. Bunlara yemin olsun ki, لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي seni تَقْو۪يمِ Biz insanları en güzel kıvamda yarattık. En güzel şekilde yarattık. En güzel bir halde yarattık. İnsanın bu hem maddi yapısıyla ilgili, hem manevi yapısıyla ilgili, hem de potansiyeliyle ilgili en güzel oluşu ifade ediyor. İnsan, dünyadaki diğer canlılarla mukayese edildiğinde, işte ayakta, iki ayak üzere dimdik, simetrik bir yapı içerisinde, bütün hayvanlardan, canlılardan daha güzel bir şekilde yaratılmıştır. Bunda hiç şüphe yoktur. Daha fonksiyonel, elleri fonksiyon... Ler, ayakları, parmakları, fonksiyonu, diğer canlılar böyle değil. Mesela bir ayı çok güçlü olduğu halde ayağına bir dik, diken batsa dikeni çıkaramaz mesela değil mi? Ayı kendi ayağının dikenini çıkaramaz. Ama insan kendi kendisine birçok şey yapabilir. Bu manada maddi olarak güzel bir şekil vermiş Cenab-ı Allah. Ayrıca manevi olarak da akıl vermiş, fikir vermiş, zeka vermiş irade vermiş yani çeşitli potansiyeller vermiş Cenab-ı Allah insana en güzel şekilde yaratmış. Burada tabi şununla birlikte düşünmek lazım. İnsan niçin yaratılmış? O yaratıldığı gayeye ne kadar uygun yaratılmış? İnsan bu dünyada bir imtihan için yaratılmış. Öyle değil mi? İmtihan için yaratılmış, ibadet için yaratılmış ve Allah Teala insana bu imtihan ve ibadete uygun bütün özellikleri vermiştir. Hani geçtiğimiz surede elhemeha fucureha ve takvaha geçti ya, Allah insana takvasını da nasıl muttaki olacağının bilgisini de vermiş, fucurunun günahının bilgisini de vermiş. Yani insan potansiyel olarak takva potansiyeline de sahip, fucur potansiyeline de sahip. Dolayısıyla Cenab-ı Allah insanı yaratırken tek yönlü ve tek potansiyelli olarak yaratmamıştır. Günah işleyecek potansiyel de vermiştir, sevap işleyecek potansiyel de vermiştir. Ki bu iki potansiyelin olması imtihan için, dünyadaki hayat imtihanı için olması gereken bir şeydir. Eğer sadece günah imtihan günah potansiyeli verilseydi bu imtihan mantıklı olmazdı. Sadece sevap potansiyeli verilseydi bu imtihan mantıklı olmazdı. Dolayısıyla insanı en güzel bir şekilde yarattık ayet-i kerimesi. Yaratılış gayesine uygun en güzel bir kıvamda yarattık manası da var. Dolayısıyla insanın fıtratında potansiyel olarak güzel ahlaka yönelik potansiyel de var. Kötü ahlaka, günaha yönelik potansiyel de var. İkisi de geliştirilmeye, ilerletilmeye, Müsait. En güzel yaratılmana bunlar da dolayısıyla dahil. Sümmeradetna ve esfele safilin, Sonra o insanı aşağıların aşağısına yittik. Alçakların alçaklıkların alçaklıklığına indirdik. Bunun iki manası var. Bir ilk yarattığımızda insan çocuk ama delikanlı olduğunda gücü kuvveti yerinde gözü iyi görüyor, kulağı iyi duyuyor eli iyi tutuyor yani sıksa kayayı parçalayacak bir güce sahip en güzel halde sonra yavaş yavaş büyüyor, sağa şavaş aşağı doğru iniyor, sonra en zayıf hale en sefil haye hale en zayıf hale düşüyor yani ihtiyarladıkça ölüme doğru insan o ilk bebeklik halindeki zaaf haline geri dönüyor işte biz sonra o insanı en aşağılara ilttik. Bir bu manası var. Ama bundan daha meşhur olan manası şudur. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. En yüksek derecelere çıkabilecek kıvamda yarattık. Ama o, o tarafını, o potansiyelini kullanmadı. Günahlara battı, küfürlere battı, şüphelere battı, nifaka battı. Biz de onu aşağıların aşağısına alçaklıkların alçaklığına indirdik. Hayvanlardan daha aşağı dereceye indi. Halbuki yarattığımızda mükerrer olarak kıymetli, şerefli bir varlık olarak yaratmıştık. Şimdi hayvanlardan daha değersiz bir dereceye indi. Biz radetnahu biz indirdik diyor ama evet Allah bu bunu yarattı ama bu insanın kendi tercihiyle Allah'ın insana verdiği bir indirmedir. Bunun istisnası kimlerdir? Böyle alçalmanın istisnası. İllellezine amenu ve aminu Salihat salihâd İman edip, imanın meyvesi olan salih amelleri işleyenler müstesna. Onları alçaklıların alçaklığına indirmedik. Yarattığımız o en güzel şekli onlar muhafaza ettiler. Onları biz daha güzel şekle getirdik cennette. Değil mi? Yani en ahsen takvim üzereydiler. Bu ah, ahsen takvimi, o güzel kıvamı daha güzel hale getirdiler. Biz de artırdık. Felahum اَجْرُونَ غَيْرُ memnun. Dolayısıyla onlar için kesilmeyen, sona ermeyen, başa kakılmayan bir ecir, bir ücret, bir mükafat vardır. Burada gayri memnun, memnun kelimesi birkaç manaya gelir. Başa kakılmayan demektir. Nimeti başa kakmak var ya, yani başa kakılmayan bir nimet vardır. Bunu anlamı şudur, yani yarın cenab Allah, Rabbim hepimize nasip eder inşallah, cennetine girdiğimiz zaman, bize birçok nimetler verecek, birçok lütuflarda bulunacak, ama şunu yapmayacak cenab Allah, ya kullarım gördünüz mü size ne nimetler verdim, ne nimetler veriyorum, de bir, ya görüyorsunuz, size ne nimetler veriyorum diye durmadan bu nimeti hatırlatmayacak. Biz bileceğiz, bu Rabbimizden geliyor. Biz elhamdülillah demeye devam edeceğiz. Ama Cenab-ı Allah bize bu nimetler hatırlatmayacak. Niye? Çünkü yapılan bir iyilik durmadan böyle hatırlatılırsa, iyiliğin kıymeti azalır. E cennette de hiçbir şeyin kıymeti azaltılmayacak. Yani... Cennette insanı azıcık bile olsa rahatsız eden bir şey olmayacak. Bu da onun gibi. Bunun ikinci bir manası gayrı memnun, gayrı maktu. Yani kesintisi olmayan bir nimet verilecek. Ucu yok, sınırı yok, bucağı yok. Kesilmeyecek. Hep devam edecek yani. Hiçbir şey azalmayacak. Çünkü cennette her şey depolarla değil. Yani depoya ihtiyacı Yok yani stoa ihtiyacı yok. Cenab-ı Allah yaratıp yarat verir. <gülüyor> Fema mâ yukezzibuke ba'du bittiğin? Gerçek böyleyken bütün bu gerçeklerden sonra sana ey insan dini yalanlatacak olan nedir? Yani hangi şeye dayanarak dinin ahiretteki karşılığın, cezanın veya mükafatın doğru olmadığını iddia ediyorsun? Sana bunu yalanlayacak e bi hakimin Allah hakimlerin hakimi hikmetlilerin hikmetlisi işini en sağlam yapanların en sağlam yapanı değil midir? Elbette öyledir. Resulullah bu ayeti kerimeyi okuyunca bela ana ala zalike Evet ben de bunun şahidiyim buyurmuştur. Bu ayetler okununca bunu demek de sünnettir. Bela ene ala zalike mineşşahidin. Bela ve sübhaneke ene gibi bir iki şey var. Bu şekilde de buna şahitlik ettiğini Resulullah ifade etmiştir. Biz de buna şahit olanlardayız. Bunu inananlardanız. Kainata, etrafımıza, olaylara baktığımızda Allah Teala'nın kainatta muhkem bir düzen kurduğunu, hikmetli bir düzen kurduğunu, ahkemul hakimin olduğunu görüyoruz, inanıyoruz. İnşallah bu iman ile de Cenab-ı Allah'a kavuşacağız. El Fatiha. إن هذا القرآن يهدي الَّتي هي أَقوام ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا